94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı canlı yayınına devam ediyor. Saat 19.31.49 zamansız köşesinin içindesiniz şu anda. Burçak Konukman'la birlikteyiz. Merhaba Burçak. Merhaba. Geçen hafta tabii ki dinleyicilerimiz de tahmin edebileceği gibi hummalı bir çalışma yaptın. Çünkü bienal başladı. Herkesin gözünün üstünde olduğu ve büyük tartışmaları da beraberinde getirdiği bienal başladı. Bununla ilgili sen de bir ses kaydı topladın. Büyük tartışmalar derken son ana dek kamu kamuoyu yeterince aydınlatılmış Aydınlatılmamıştı. Yeterli bilgiler açıklanmamıştı ve biraz kapalı kapıların ardından tanıtımının yapıldığı bir bienal olmuştu olmuştu. Bienal e, açılışı olmuştu. Böylesine bir ön yargıyla başlayan bir Bienal aslında tırnak içinde var olan ön yargıları da sergilemiş olduğu işler ve sergileme biçimiyle bir miktar olsun kırmış oldu. Bu da umut verici bir şey. Ama dilersen önce bu esnada yani Bienal açılışı esnasında sanatçılarla yapmış olduğum bir takım görüşmeler ve onlardan derlediğin bir ses kayıtları var. Onları dinletebiliriz ama öncesinde bir şey diyeceksin galiba. E, şöyle yani kimler konuştu? Orada e, biz e, basın toplantısında bunları topladık. Yani İnsanlar BNL'i çok görmemişti. Hı hı. Çünkü açıldığı anın işte belki 200 saat sonrasında toplanan kayıtlar bunlar. Ee, bir e, sürpriz proje orada BNL programı dışında gelişmişti. Oradan biraz kayıt var. Ee, bir genç bir kreatör e, Mehmet e, bir şeyler söyledi. Üzerinde benim e, geçen hafta yayınladığımız kaydın dışında kısa bir e, editim hı. daha e, e, eklendi. Dinleyebiliriz. Evet dinleyelim. Kamusal Sanat Laboratuvarı başlığı altında oluşan yeni bir inisiyatif bu. Ve BNL'le paralel gitmekle birlikte e de aslında karşıt bir proje, daha doğrusu sanatın sermayenin e, dinamikleri tarafından parçalanmasının karşısında duran bir inisiyatif oluşumu. Şu anda insanlara bunu dağıtıyoruz, özellikle basına e, kazınmış haliyle kendi Kamusal Sanat Laboratuvarı olarak bizim manifestomuzla birlikte bunu dağıtıyoruz ve insanlardan kazımalarını istiyoruz. Sonuçta çok günlük gülistanlık bir sanat piyasasının içinde değiliz. Ee, sanatçılar seslerini çıkartmıyorlar. Sanattan, siyasetten ayrı hiçbir şekilde hiçbir şey düşünemeyeceğimiz gibi ee, insanların biraz daha fazla gözlerini açmaya, neyin kucağında oturduğumuzu görmemize yönelik e, alternatif bir proje. Evet, e, Mehmet Kahraman yanımızda. Kendisi e, hem sanat tarihi almış isim hem aynı zamanda Çeşitli galerilerde küratör yardımcılığı yapıyor ama aynı zamanda burada Biennale'de de sanatçı asistanlığı yapıyor. Kendisinin Biennale hakkındaki ilk izlenimlerini almak istedik. Yani sadece sanatçılardan değil, burada çalışan ve bu işin içinde olan bir insandan da bir izlenim almak istedik. Kendisine soruyoruz. BNL aslında hani iki farklı hani alanda gerçekleşiyor. Antrepo 3, Antrepo 5'te. her iki antrepoda da Japon mimarın yaptığı tasarımlarla mekanlar içerisinde küçük galericikler oluşturulmuş ve her galericikte de sanatçılar ya da seçilen sanatçılar solo şovlarla ya da grup şovlarla hani kavramsal çerçeveyi destekleyen, daha sanatın daha fazla ön planda olduğu bir izlenim var aslında. Sen bunun için biraz daha modernist bir çizgi. Ben demiyorsun. daha modernist bir çizgi görüyorum aslında güncel sanata oranı. çünkü güncel sanat biraz daha performatif biraz daha hani biraz daha kirli alanlar hani düşündürürken burası hem mekanların çok steril olması hem ışık açısından ama beyazlık açısından hem işlerin asılması açısından tabi hepsi için diyemeyiz ama geneli Genel için abi. söyleyebilirim ben. Ben ayrıca e, Amerikalı bir e, sanatçının asistanlığını da yapıyorum, Hank Willis thomasın Onun işte bir e, kimlikle ilgili, da Amerika'daki siyahilerle ilgili e, problemetiği olan bir işi var. I am a man, I am a man diye. İşte hani o, e, beyaz toplumu içerisinde bir siyahın e, kendini nasıl ifade ettiği, ne kadar adam olabildiği ya da ne kadar kadın olabildiği ile ilişkili aslında. Onun dışında bir enstelasyonu daha var. Normalde e, haritaları biz hep e, ya renkli ya da beyaz görürüz. O tam tersini düşünmüş, e, Amerika kıtasını tamamen simsiyah <gülüyor> yeniden üretmiş. O açıdan da yeniden hani hem e, e, postkolonyalist bir bakış açısı var. Artı yine ilişkilendiriyor, Afrika ile ilişkilendiriyor, artı yine bir ırkçılık kavramıyla ilişkilendiriyor yani Çok gönlü bir okuması olduğu açısından şahsen kendisiyle birlikte çalıştıktan baya hem çok beslendim hem de teknik anlamda da çok bilgi edindim yani. Şu an için e, Biennale Alternatif olan sergilerde, Bilgi Üniversitesi panellerinde, çok karşı sanat galerilerinden Alternatif Galerilerden ve Diyarbakır Cezaevi Ne Yana Düşer isimli sergi kapsamında da sergilenecek bir çalışma. Oradan bütün donelere ve manifestoya ulaşılabilir ve biener kapsamında da devam edecek. Kapıda, içeride dışarıda her yerde dağıtılacak. Ama ne tarz bir müdahale ile karşılanır ne yapılır bilinmiyor. Şu anda görselleri den de video performans hazırlanıyor. Sanal ortamdan da ulaşılabilir. Yani sanatçı olarak en azından güncel sanatta özellikle... Bazı kavramları kullandığınızda bunları sergilemek ve görselleştirmek problemli olabiliyor. Çünkü daha çok kavram üzerinden senin yaklaşımın oluyor. Ve bunu da bir yenerle ilgili. Koyatörler yine e, ilk açıklamalarında şunu belirtmişlerdi. Sergi gibi sergi görecekler insanlar diye. Çünkü işte dediğim gibi güncel sanatın biraz da kavramsal sanattan temelli olduğu için e, şey sıkıntısı var. Bazı şeyler çok... E, böyle hani kirli, Mehmet'in de dediği gibi evet. kirli bir algı yaratabiliyor. Ama burada her şey çok düzenli, her şey çok sakin, minimal bir böyle piece by piece, hani parça parça. Evet. Yani siz bu BNL'i gezerken hmm, hmm, durumuyla böyle hoş, sakin bir şekilde gezebilirsiniz ve bu önemli bence. Evet Burçak ellerine sağlık yapmış olduğun çalışma için ama hemen benim kafamda beliren kendimce, ee, merak ettiğim belki dinleyicilerimizin de merakını paylaşacağı sorular var. Bir kere sergi gibi sergi görmek ne demek? Biraz aslında onu açtın işte daha steril, daha minimal, daha hım -hı diye izlenecek bir sergiden bahsediyorsun. Ama bunu biraz daha açmanı rica ediyorum. Hem işler boyutunda hem kişisel yaklaşımın açısından. Ee, yani Felix González Torres'in e, aslında kendi işlerini düşündüğümüzde e, şöyle diyelim şeker, e, şekerlerden oluşan enstilasyonu düşündüğümüzde bir köşeye yığılmış ve insanların gelip alabilecekleri bir çalışma olduğunu düşünebiliriz. Yani hani çalışmaları var. Mekana yığılma ve insanların gelip mekandan almasına yönelik. Ama Felix Gonzalez Torres'in açtığı çerçevede yani daha temiz bir yerleştirme biçimine yönelmiş kreatörler. Yani temizden kastımız ne burada? Mesela Biennialer'de insanların bazen karşılaştıkları ee, günümüz sanatına uygun üretim biçimleri olabiliyor ama bu sefer e, daha çok hani bir sürü metin yok ee, bir sürü video enstelasyon yok ee, ne var çerçeveler var çok temiz çerçeveler var ne var bu, bunun anlamı ne siz o çerçevelerin karşısına geçip bir şekilde daha hani Mehmet'in de belirttiği gibi daha modernist bir şekilde onlara bakıp sergi gezme e, kafasıyla bütün bir bieneli gezebiliyorsunuz ve şunu da düşünebiliriz e, farklı mekanlarda çok fazla bir şey yok. Niye? Antropo zaten bilinen bir mekan. iki mekan. O mekana e, her şey yerleştirilmiş. Yani siz bir Biennale'i gezmeye şehri gezmiyorsunuz. Hı hı. Sadece Antropo'ya giderseniz sergiyi görebiliyorsunuz. Hani bu türde bir söylendi. Bir de şey var tabii hani güncel sanatı, karamsal sanatı e, o şekilde çerçevelemek sıkıntılı bir süreç. Yani mesela ben yaptığım performanslardan sonra yaptığım işleri sergilemek istedim de tekrardan. Onları çerçeveye koyduğumda insanlar aa o şeymiş bak çerçeveye girince bir şeye benziyormuş gibi yaklaşıyorlar. Hı hı. Buradaki bir Biennial'in bütün o çalışmalarının aslında o hani birileri tarafından aa bir dakika bu görülebiliyor şimdi algısının yaratıldığını düşünüyorum. Peki bunun nedeni acaba... Ü Zaman zaman böyle e, buzun üstüne yazı yazar nitelikte olan performatif anlamda performatif olduğu için buzun üstüne yazı yazar gibi bir nitelikte taşıyan güncel sanatın biraz fiksasyonu, biraz sabitlenmesi ve biraz da görünür kılınmasına ilişkin iyi niyetli bir çaba olabilir mi bu? Valla bunun iki tane şeyi olur. Bir, e, koleksiyonerler bazında değerlendirebilirsiniz. Nedir bu? Çok genç bir, genç sanatçı ağırlıklı bir bienel bu. Evet. Ne olabilir? E, i̇şte bunlar genç sanatçılar, işte dünyanın şuralarında üretim yapan adamlar. Bakın bunlar bir Biennale'de bunları koydular. Al abi evine götür gibi bir <gülüyor> yaklaşım olabilir. Hı hı. Ya da e, hayır yani güncel sanat dediğimiz şey o kadar da hardcore olmak zorunda değil. O kadar da siz böyle hani e, iç, ne olduğunu doğrudan anlayamayacağınız şeylerle karşılaşmak zorunda değilsiniz. Bakın bu şekilde de bir sergi yapılabilir. Yani hani şu sergileme biçiminden şunu yani fuar şeyi de vardı yani hani bir yerde o işte özellikle e, o... Japon mimarın hazırladığı yerde böyle şey gibi hani böyle mekan mekan mekan her şey. Hı hı. Hatta biz Fahrettin'le geziyorduk. Fahrettin'le çok bu arada teşekkür etmek isterim. Çok yardımcı oldu beraber bu işi kotardık. Hani orada böyle mesela odalar arası şey görüyordum ben böyle ayna sanıyordum. Çünkü odalar o kadar birbirine benziyor ki. Yani orada birisi gezerken sanki kendimi görüyordum ayna gibi. Ayna mı bu acaba demeye başladım yani kapıları. Yani öyle bir algı yaratmışlar ve hani bu çok temiz bir algı. Yani BNL'de bu işler dışında bir şey görmeyip bir şey bulmak imkansız. Hani buna dair tabii Türkiye'deki sanat eleştirmenleri ne yazar ne der neyi eleştirir, nerelere gider bilemiyorum tabii yani onlara bakmak gerekiyor. Daha yeni açıldı çünkü. Evet, bakmak gerekiyor. Aynı zamanda bir e, hem yorum hem de soru içeren bir cümle kurma, kurmak istiyorum bu da galiba. E, biraz farklı düşünüyorum. Yani bir işin, özellikle güncel sanat ortamındaki bir işin ya da sergilenen ya da bir genel kapsamında olan bir işin temiz olmak, kirli olmak, steril olmak, steril olmamak gibi zorunluluklarının olmadığını düşünüyorum. Sadece işin yani Kavramın kendisinin getireceği nispette işin kirli ya da temiz olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir genel algıdan ben pek hareket etmiyorum. Çok haklısın ama işte e, bienel dediğimiz mevzu bir yerde küratörlerin editiyle hazırlanan bir süreç. Hı hı. Ve burada yani o küratörler önümüze ne getirirse bir yerde bütün herkes bununla karşılaşmak durumunda. E, bunun da hani her bienelle birlikte olabilecek bir tartışma. Evet bir sorum daha olacaksa ama bu sorudan önce de bir hemen konuyu açmak gerekiyor. Oda basın toplantısı sırasında senin gözlemlemiş olduğun bir kart dağıtma meselesi vardı ki çok yer az ses kayıtına az yer verdik. Bunu azıcık detaylandırmanı rica ediyorum. Şimdi şöyle orada bir grup insan BNL davetiyesine benzeyen bir kartı oradakilere dağıtıyorlardı. Tam basın toplantısında aynı yazı var işte isimsiz Hı -hı. İstanbul BNL'li. Tabii kazıyınca e, Koç'un e, Kenan Evren'e yazdığı mektupla karşılaşıyor insanlar. E, tabii bunu kazıdıktan sonra oluşuyor. Yani kazamazsanız oluşmuyor. E, garip olan bunu mesela e, gelen yabancı misafirler ellerinde o kartlarla geziyorlardı bir yandan. Sanki hı hı. bir yener tarafından verilmiş gibi. Açıkçası bu işin e, tabii içeriğine dair bir tartışma çok uzun uzadıya yapılabilir ama benim hoşuma giden o performatif kısım. Çünkü e, bunu bir yandan videoya çekip bir yandan fotoğraflıyorlardı. Ben bunun olmasını taraftarıyım. Yani her şey steril olmasın, her şey temiz olmasın. Arada farklı sesler de çıksın, birileri bir şeyleri de eleştirsin. Bu bienal içinde olabilir, bienal dışında olabilir, bienal paralelde olabilir. Bu her yerde olabilir. Evet, tam da bunun üstüne sormuşuz zaten. Az da vaktimiz kaldı ama Peki, biyenal kapsamında ya da BNL esnasında, BNL'in yan etkinlikleri kapsamında ya da BNL dışındaki bir zamanda yapılan güncel sanat etkinlikleri tırnak içinde eylemleri ve performanslarında. Acaba güncel sanat bu anlamda steril olandan, çok temiz olandan kaçarken... Biraz ajitatif olana mı sırtını yaslıyor yani e, özellikle e, konuşmanın başında söyleyen kamusal sanat laboratuvarının e, söylediği acaba e, buna yaklaşırken böyle bir bienal yaparken neyin kucağına oturuyoruz söylerken acaba burada ajitatif olana da olana da bir yakınlaşma onunla da başka bir e, direkt temas mı söz konusu? Neyin kucağına oturduğumuzu şöyle bakabiliriz e, çok basit sistemin dışında kalanlar der ki bir, hepiniz kucağa oturuyorsunuz. Ama o sistemin içine dahil olamamanın getirdiği bir süreç de olabilir. Hı hı. Ama şu anda herkes sisteme dahil oldu. Bütün evet. güncel sanat ortamı sisteme dahil. Sistem dışı hiçbir şey organize edilmiyor ki. Herkes sponsorları alıyor arkasında ve gayet hardcore bir şekilde piyasa dediğimiz şey... Güçlü bir şekilde herkesi içine alarak devam ediyor. Evet, burada da hemen bir... Bugün ben galeri sanatçısı olmadığım için beni tebrik ediyorlar. Çok saçma ama öyle hayat böyle bir şey çünkü. Hı hı. Burada hemen de bir gözlemimi sana aktarmak istiyorum senin aracılığını da, dinleyicilerimize. Evet e bu steril ortamda sisteme kendimizi teslim ederken ama aynı zamanda şöyle bir... E Maniyelli durumla söz konusu, maniyelli durum içerisinde olduğumuzu da görüyorum. Bundan kaçarken aynı zamanda sanki bunu eleştiriyormuş gibi yapıp tam da bunun göbeğinde oturarak işler üretildiğini, ajitatif olanın da bu anlamda kendimizi aklamak için kullanılan bir şey olduğunu da görmüyor değilim açıkçası Burçak. Teşekkür ederim editingin için. Rica ederim. Peki. Hemen şunları da konuşalım zamansızla ilgili konuşacağız birazcık da önümüzdeki iki hafta sen yoksun neden yoksun ne yapacaksın? Ee, ben geziciliğime devam ediyorum Apazya'ya film çekmeye gidiyorum. <gülüyor> Kimsenin tanımadığı Apazya'ya küçücük bir ülke Rusya'nın yan tarafı bir tek Rusya tanıyor. Orada bir belgesel dökümantasyon yapacağız onun için e, yollarda olacağım. Açıkçası ben bu yolları çıkarken iki hafta içinde daha önce yaptığımız e, röportajlardan bir birkaç e, program Burada yayınlanacak. Bu yüzden e, yani İstanbul e, sanat ortamından biraz uzaklaşacağız. Bu iyi bir şey. Arada uzaklaşmamızda da fayda var. Ek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben geziyorum ama e, İstanbul gezmeye uygun bir yer. İstanbul Ses Turu daha önce yapılmıştı Cuma Organizasyonu tarafından. Hı hı. E, Cevdet Erek, MBNL sanatçısı aynı zamanda. Onun da bu süre içerisinde yaptığı bir çalışma vardı. İstanbul Ses Turu hem İstanbul'da hem de Amsterdam üzerinden yapılan bir çalışmaydı. Şu anda internete koydular bunları. Bu demek oluyor ki siz kulaklığınızı takıp İstanbul ses turunu kendi başınıza yapabiliyorsunuz. Evet bu da çok iyi bir şey. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Belki 30 saniye belki bir dakika. Bir dakikamız var. Bir dakika biz yokken biz gezerken en azından ben gezerken dilerim ki İstanbullular da İstanbul'u gezmeye devam etsinler. Umarım. Bu arada bu kalan bir dakikadan daha zamana nasıl sıkışır bilmiyorum ama zamansız da yeni yayın dönemine... Hazırlanıyor. Bununla ilgili birkaç cümlede edelim dinleyicilerimizin merakını birazcık gidermiş olalım. Şöyle bir şey, yeni yayın döneminde değişik formatlarla biraz devam edeceğiz. Biraz da radyoyu sanat üretimi bir medium olarak değerlendirmek istiyoruz. Berlin'de yaptığım sonunda hep buna dair sorular gelmişti. Tabii burada bir sorumluluk bize düşmüyor sadece. Lütfen sanatçılar da biraz bize ulaşsınlar. En azından medium olarak radyoyu kullanmak isterlerse yapılabilecek çok şey var. Bunun örnekleri var. İleride bunu da tartışırız. E, zamanımız kısa olduğu için bunları böyle yayamıyoruz, çok uzatamıyoruz. Ama hani bu, bu radyo medyum olarak kullanabilen bir şey. Evet ve yeni yayın önemli birazcık daha zamanımız olacak galiba. Evet harika. Pek teşekkür ederiz sana iyi yolculuklar burçak. O zaman şimdi son ses kaydında girip ardından e, hoşça kal diyoruz. Tamam teşekkür ederiz. İstanbul Ses Turu Eylül Aralık 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek üç ayrı aktiviteden oluşan Cuma Ertesi etkinlikleri serisinin ilkidir. İstanbul Ses Turu, bir cuma güncel sanat ütopyaları projesidir. 3, 4, 1, 2, 3, 4 Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun.